Bir gün iki arkadaş matbaada yine herkesten evvel buluştular. Ahmet Şevki efendinin ilk sözü şu oldu: Dün akşam beni görmeden kaçtın. Sana verilecek habadisim vardı. Bu gece sabırsızlığımdan patladım. Sonra ellerini Ahmet Cemil'in omuzlarına dayadı, gözlerini gözlerine dikti, sırıtarak ilave etti: Beğenmişler. İlk muhavereden sonra unuttuğu izdivaç meselesini bu kelime Ahmet Cemil'e tekrar ihtar etti. Mahiyetini bir bozuk lemasıyla tenbir edemediği, tesirini duyup da menşeini bulamadığı garip bir his, İkbal'in izdivacı meselesinde Ahmet Cemil için bir saklı haşiyet uyandırdı. Bu hissi tahlil etmek istedikçe sebebi, esası daima tetkikinden muzır bir firarla kaçardı. Soğuk kanda düşünürdü. İkbal'in izdivacını, izdivaçta saadetini bütün emellerin gayesi bulurdu. O halde o garip his nedir ki İzdıvaç meselesi çıktıkça kalbinde hiddete benzer bir şey uyandırır, istememezliği andırır bir tesir hasıl ederdi. Belki bir hodgam hissi. Diğer bir adamın başka bir samimi münasebetle mahremiyet ve muhabbetine dair olduktan sonra kardeşi kendisi için daha az yakın olacak. Bir yabancıya herkesten ziyade harim olduktan sonra ona kardeşine yabancı kalacaktı. Bu hissin ismini vermek istemezdi. Zihninde bulmak istediği teyvilin altında saklanan tesiri görmemeye çalışır, ihbarin izdivacına ait düşüncelerinin bundan tesir almasını men ederdi. Fakat Ahmet Şevki Efendi'nin bu sabah şu bir kelimeyle yeniden uyandırdığı mesele akşama kadar zihnini kurcaladı. Enişte! İkide bir de zihnin içinde bir tırmalayan cereyanla geçen bu kelimeydi. Enişte! Devek şimdi hayatında bir enişte olacak. Bir adam ki bugüne kadar tanımamış, görmemiş, hiçbir hissini, fikrini öğrenmemiş. Bu adam birden bir gün içinde hayatına karışacak. O Süleymaniye'deki küçük evin kapısını çalacak. Bu aile sofrasına aynı iştirak hakkıyla oturacak. Validesine aynı meşru salahiyetle anne diyecek. Sonra evin içinde bir ses, başka bir ses aşağıdan yukarı bağıracak. İlk bağ Hayatında bu tebeddülün ne kadar ehemmiyeti olduğunu bir karartı arasında hissediyordu. Mesela kendisini merdivenlerden biraz muhteris çıkıyor, yemekte hususi bir ihtiyatla duruyor görüyordu. Bu adamla her kim olursa olsun mümkün değil, lekesiz bir muhabbetin, tekellüfsiz bir münasebetin hasıl olamayacağını, kendisinden kardeşinin mahremiyetini çalmış bir adamla müziç bir rekabet hissinin sönmeyeceğini hissediyordu. Onun yanında geceleri minderlerin üzerine boylu boyuna uzanamayacak, seheri kızdıramayacak, İkbal'le hele İkbal'le şakalaşamayacak. Enişte. Enişte. Sebep niçin sevmediği, sevemeyeceği bu adamı enişte demeye mahkum olsun. Şimdi bu kelime adeta onu tanzip ediyor, birisiyle kavga etmek arzusunu veriyordu hiddetini o sırada Ali Şekip'in budalalığından bahsederek raciye yaranmaya çalışan saipten çıkarmak istedi. Keşke insanlar hep Ali Şekip gibi budala, fakat onun gibi saf olsalardı dedi. Sonra kalemini attı, kağıtlarını topladı ve tiphaneye girdi. Ben yazılarımı bitirdim gidiyorum. Başka bir şey lazım olursa beyler yazarlar dedi. Eve gitmeye ihtiyacım vardı. Kapıyı açan Sehere, Annem nerede? dedi. Küçük hanımla çarşıya gittiler cevabını alınca hiddet etti. Onlar gelinceye kadar sabırsızlığından duramadı, evin içinde dolaştı. Nihayet kapı çalınıp geldiklerini yukarıdan işitince bağırdı. Anne, yukarıya gelsene. Sabıya Hanım'a çocuklar gibi daima anne derdi. Valide hitabında bir sahtelik, bir külfet perdasızlık hissederdi. Sabıya Hanım çarşafını çıkarmadan yukarıya çıkınca ilk sözü şu oldu. Anne, İkbare görücü gelmiş de niçin bana haber vermediniz? Sabia Hanım oğlunun hayretle yüzüne baktı. Her gelen görücüye ehemmiyet vermediğim için. Beğenmişler. Ahmet Cemil yalnız bu kelimeyi kâfi görmedi, ilave etti. İsteyeceklermiş. Allah hayırlısını kısmet etsin oğlum. İstesinler bakalım de düşünürüz. Ahmet Cemil sabahtan beri beynini işgal eden bu meseleye karşı annesinin sükûnuna hayret etti. Birden bu ananın mukaddereata teslimiyeti karşısında sükût etti. Bu akşam bu Zafer Bey'in dert gecesiydi. Ahmet Cemil gitmemeye karar verdi. Yemekten sonra okumaya da meyelan duymadı. Aşağıda küçük odada inmiş, muşamba perdelerin arkasında açık pencereden süzülen gecenin ratıp havasını duymak için başını duvara dayadı. Ne la kırdı ne latife istiyordu. Yalnız küçük odanın şu bir saf kalp kadar ruhaniyetle dolu aile odacığının ruhunu doya doya istişmam etmek istiyordu. Karl gibi beyaz, kenarı gerile gerile iğnelenmiş hatse örtülü sedir, yerde üstüne pembe satrançlı dokuma çekilmiş şilte annesinin en sevdiği yer. Küçük 4 ayaklı iskemle, İkbal'in yeşil gaz boyamalarından yaptığı sade fakat belki onun için zarif, hoş kalpağı altında lamba, duvarlarda babasından yadigar olarak kalmış bir kûfi, bir talik iki güzel levha, pencerelerde muşamba perdelerin üzerinde yaza mahsus beyaz, ince sarı kornişlere küçük küçük kıvrıklarla iliştirilmiş perdeler. O kadar. Burada kadife kanepeler, koltuklar, atlas perdeler, Ne de mutantan yüreklerde nefis evani vardı. Hiçbir şey yok. Fakat buna mukabil derin bir muhabbet, her türlü mehnetlerin, meşakketlerin zedelleyemeyeceği kadar kavi bir saadet, üç kalbin irtibatından mütehassıl latif ruhu ısındırır bir hararet vardı. Demek şimdi bu hususiyete, bu samimiyete, bu aile mahremiyetine yabancı bir unsur daha iştirak edecek. Demek bu sıcak Mesut havanın üzerinden barid bir nefa uçacak. Gözleri sık sık küçük iskemlenin yanında diz çökmüş, o gün çarşıdan alınan 7 arşın gömlekli kumaşın yanlarını çatmakla meşgul olan İkbare çevriliyordu. Kızım, makası alıversene. Sizin yanınızda değil mi anne? Sonra sükût. Ara sıra kumaşı kesen makasın sinirleri ürperten sesi Bazen rüzgarla şişen moşamba perdelerin hışıltısı, ta mutfaktan seherin bulaşık gürültüsü o kadar. Bu gece İkbal Ahmet Cemil'in gözlerine güzel görünüyordu. Kardeşinin bu kadar cazibesi olduğuna dikkat etmemiştim. Zavallı çocuk. Bari bahtiyar olsa. Açık kestane gür saçları altında zarif başı, kulakların etrafından altından asi, perişan, çılgın saç kümeleri arasında biraz küçük Söbi görünen simhası, bu yaşta genç kızların çehrelerine mahsus bir süzgünlük altında hafif bir donuklukla mümteziç pembe rengi, biraz vücuduna erkekçe bir yüksek vaaz veren geniş omuzlar, uzunca bir boy, henüz tekemmül etmemiş bir kız vücudu ki noksanları içinde cazibeyle ve onun için şiirle dolu büsbütün tevessü etmesi, bu kaddimeleri görünen, kadınlık meziyetleri kemal bulmak için yalnız kadın olmayı bekliyor. Merhametten, şefkatten mürekkep bir nazarla, onu ihata ettikçe, gözlere bir katre, muhabbet giriyesi gibi, fakat kim bilir nasıl bir kadın olmaya müheyyâ duran, bu zayıf kızın üzerine düştükçe, kalbinden bari mesut olsa diyordu. Onun saadetinden emin olabilse, deil ufak tefek istirat esbabını demin sekteye uğrayacağından korktu. Hayat sükûnunu, belki bütün istikbal emellerini feda ederdi. İkbal'in izdivacı Ahmet Cemil'in hayatında bir ruya gibi geçti. Eniştesini ilk önce matbaada Pedri Tevfik Efendi'nin yanında gösterdiler. Geçkin bir yaşta, mariz bir babanın zayıf doğmuş bir çocuğu, herkes gibi bir genç, kalem hayatında terbiye almış, hoppa değil, hatta biraz ciddi. Ahmet Cemil ilk hasıl ettiği fikri zihninde şu birkaç kelimeyle icmal etmişti. Bu ziyaretten sonra Ahmet Şevki Efendi'nin faaliyeti ile hele Tevfik Efendi'nin anlaşılamayacak bir heves ve tehallükeyle bütün şerait 15 gün içinde kararlaşmıştı. Ahmet Cemil'in her türlü hayat hususiyetini bilen Ahmet Şevki efendi damat beyden ağırlık namıyla bir para kopardı ki hemen bütün düğün masrafını temin etti. Ahmet Cemil bu izdivaç meselesine ne tarafgir ne de aleyhtardı. Meselenede bir itiraz vesilesi bulunamaması aleyhtar olmasına mümaneat ettiği gibi enişte olacak adamın herkesten başka bir şey olmayışı tarafgir olmasına da mani olmamıştı. Vehbi Bey'i tanıdıklarından, kalem arkadaşlarından sormuşlardı. Herkesten pek iyi teminat alındı. En son defa olarak bir gün Ahmet Cemil kardeşinin reyine müracaat etti. İkbal gözlerini indirdi, sükût etti. Demek razı oluyordu. Dün O gün Ahmet Cemil kaçmıştı. Koltuk resmini görmek için Süleymaniye'nin o daracık sokağını baştan başa doldurarak ve kapının umuma açılmasını bekleyerek yeldirmeleriyle, çarşaflarıyla üşüşen orasını beraberlerinde getirdikleri çocuklarıyla küçük bir mahşer, garip bir renk ve kılık mahşedi haline getiren kadınları kanarya sarısı hırkasının altında al basmadan enternesini giyerek başına oyalı gaz boyamasından yapma çiçekli hotozunu koyarak Bir paçavra kenarıyla iyi bağlanmamış uzun çorabı, güllü pembe iskarpinin üzerine düşmüş. Beyazlı kırmızılı tire kuşağının saçakları, sarı hırkasının altından eteklerine dökülmüş. Beline işlemeli ipek mendili iğneyle tutturulmuş düğünün şerefine ta sabahleyin sokağa fırlayan komşu kızlarını kağıt elbacı Arnavut'un yanında içi fındıklı sert elbayı kemiriyor görmemek akşama kadar bu sokak içinde kestanecilerin susam elmacılarının leblebicilerin etrafında bağrışacak ağdaşacak olan bütün o belinden donu düşmüş çorabının içine paçası tıkılmış düğün evindeki annesine sokaktan anne diye bağıran köşe köşe birbirini kovalayarak çığlık koparan çocuk alayından uzak olmak için Bekçi baba gelip de elinde sopasıyla yeni tıraştan çıkmış, çökük yanaklı, uçları 8 10 köre kıvrılmış, iri siyah bıyıklı mühip çehresiyle kapıya küçük bir iskemle atıp hakimiyet vazifesini takındığını sopasının ilk tarrakasından anlar anlamaz henüz komşu hanımların ellerinde süsü ikmal edilmeyen kardeşini sofaya çağırtarak o yarım gelin haliyle öpmüş, sonra ağlamaktan ihtirazla bir söz bile söylemeyerek kaçmıştı. Ahmet Cemil bir hafta eve uğramadı. Annesiyle kardeşinden öyle yüzün almıştı. O haftayı Hüseyin Nazmi'nin köşkünde geçirdi. Ah o ikbali böyle mi gelin etmek isterdi? Onun için neler düşünmüş? Ne süslü evler, ne müdettep daireler, ne latif tuvaletler, ne müzeiyen cihazlar tasavvur etmişti. Demek o istikbalde zuhuruna emniyet ederek aldandığı hayaller hep